hayatlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Önceki yazılarımızda, Neyi tefekkür etmeliyiz başlığı altında iki konuyu inceledik. Bunlar, kainatı tefekkürle, vahyi ve davetçiyi tefekkürdü. İnşallah bu yazımızda da, tefekkür edebileceğimiz diğer şeyleri sıralamaya devam edeceğiz. Geçmiş ümmetlerin kıssalarını tefekkür. Taklitçi cahili toplumlar, Duyu organlarını Rablerinin rızasına uygun olacak şekilde kullanmadıkları için cahiliye ismini almışlardır. ise, hem Allah'ın Subhanehu ve Teala emrine uymak hem de toplumun içinde bulunduğu bataklıktan uzaklaşmak için çaba sarf ederler. Bunun için en önemli araçsa tefekkürdür. Kur'an önceki ümmetlerin hayatlarından kesitler sunan bir tarih kitabı değildir. Önceki milletlerin nerede ve ne zaman hangi koşullarda yaşadığını bize haber veren bir ansiklopediyse hiç değildir. Bilakis bu kitap üzerinde düşünülen, öğüt alınan, hayat tarzı belirleyen bir kitaptır. Bunu bilmemiz aklımıza hemen şu soruyu getirmektedir. Eğer Kur'an bir tarih kitabı ya da ansiklopedi değilse, bu kadar kıssanın Kur'an'da işin ne? Bizler Kur'an'ın tek bir harfinin dahi ne kadar çok mana içerdiğini biliyor ve insanlara da bunu anlatıyoruz. Öyleyse, Kur'an'ın ciddi bir bölümünü kaplayan kıssalarla ilgili ayetleri görmezden gelmek, öylesine okuyup geçmek hiç de doğru bir yaklaşım değildir. Olması gerekense şudur: Allah Subhanehu ve Teala bu kıssaları sadece okumamız için değil, aynı zamanda tefekkür etmemiz için vahyetmiştir. Bize düşen de bu emri yerine getirmektir. Mesela belâm kıssası bunlardan bir tanesidir. ''Sen onlara ayetleri verdiğimiz halde, onlardan sıyrılıp çıkmış, derken şeytanın kendisine uydurduğu ve sonunda azgınlardan olmuş kimsenin haberini oku. Eğer biz dileseydik, onu bunlar sebebiyle yükseltirdik. Fakat o yere mıhlandı ve hevasına uydu. Artık onun durumu, üstüne varsan da dilini sarkıtıp soluyan, kendi haline bırakırsan da yine dilini uzatıp soluyan bir köpeğin durumuna benzer.'' İşte ayetlerimizi yalanlayan toplulukların durumu budur. Artık sen kıssayı onlara anlat. Belki iyice tefekkür ederler. A'raf 175-176. Din bilgisini küfür rejimlerinin bekası için kullanan resmi din görevlilerini anlamak ancak onların atası Belam'ın kıssasını anlamakla mümkündür. O yüzden Allah subhanehu ve Teala ayetin sonunda insanları tefekküre yönlendirmiştir. Niçin kıssaları tefekkür etmeliyiz? Daha önceki yazılarımızda birçok kez vurguladığımız noktayı tekrarlayarak izaha başlayalım. Allah'ın her emri ve nehyi mutlak olarak hayırdır. Biz dünyevi bakış açısıyla bu hayırların bir kısmına vakıf olabiliriz. Bu Allah'ın kullarına olan bir lütfudur. Fakat emrin veya nehyin içindeki hayrı fark edemememiz bizi onlara uymaktan alıkoymaz. Şu anda zikrettiğimiz tafsilat, tefekkür emri için de geçerlidir. Allah'a hamdolsun ki bizler, niye kıssalar üzerine düşünmeliyiz sorusuna bazı cevaplar verebilmekte ve bu emrin arkasındaki hikmetlerden bir kısmına vakıf olabilmekteyiz. Bu nimet, bizi emir ve nehiylere daha sıkı sıkıya yapışmamıza vesile olacaktır. Kıssalar üzerine tefekkür etmek, birçok hikmeti barındırır. Fakat biz bunlardan en önemlisini zikretmekle yetineceğiz. O da şudur. Bu kıssalarda gerçekleşen olaylar, her dönemde yaşanmış ve yaşanacak olan vakalardır. Mesela bunu belam kıssası üzerinden örneklendirelim. Allah subhanehu ve Teala belam kıssasını kullarına anlatırken, aslında şunu söylemektedir. Ey kullarım! Her dönemde dini bilgisi çok olan, ama bunu şeytani amaçları için kullanan insanlar var olacaktır. Sizin insanları değerlendirmenizdeki ölçü, Onların ciltlerce kitabı ezbere bilmeleri olmasın. Bu bilgiyi hevalarını tatmin etmek için mi, yoksa Allah'ın dinini hakim kılmak için mi kullanıyorlar? Asıl ölçü bu sorunun cevabıdır. Bunu tüm kıssalar üzerinden de düşünebiliriz. Örneğin peygamberlerin kavimleriyle aralarında geçen olaylara bakalım. Nebiler davet yapıyor, üst tabaka karşı çıkıp, zayıf, kimsesiz olanlar bu davaya omuz veriyor. İşkence, hakaret, sürgün başlıyor. Artık, her şey bitti denilirken, küfür ve avanesi Allah'ın dilemesiyle yok olup gidiyor. Yeryüzü ve içindekilere, bir avuç zayıf Müslüman varis oluyor. Bu sıralama kıssalarda defalarca tekrar ediyor. Demek ki aynı vâkıa, İslam davasının fertlerinin karşısına her dönemde çıkacak ve sıralamada hiç değişmeyecektir. Bunu tefekkür eden mü'min, bu davaya omuz verdiği kardeşlerinin zayıf ve güçsüz olmasına aldırış eder mi? Ya da kâfirlerin yeryüzündeki hakimiyetleri onun gözünü korkutabilir mi? Bir gün bu davanın hakim olacağı hakkında bir şüphe aklına gelebilir mi? Burada bir kez daha şunu görüyoruz ki, mümini, taklitçi, cahili toplumdan ayıran şey tefekkürdür. Mümin kıssaları bu şekilde değerlendirirken, cahili toplumun herhangi bir ferdi ise hikaye okuyormuş gibi bu anlatılanları okur. Mümin, eski ümmetlerin yaşadığı bölgelerden geçerken, Allah'ın gücünü, müminlere yardım sözünü ve kafirlerin nasıl helak edildiğini tefekkür eder. Cahili toplumun ferdi ise, buralara ya bakmadan geçer, gider ya da turistik bir gezi niyetiyle ziyaret eder. Allah, bu umursamazlıkları nedeniyle onları kınamış ve onları düşünmeye sevk etmiştir. Sonra diğerlerini helak ettik. Muhakkak ki siz onların mekanlarının yanından sabahleyinde, geceleyinde geçip gidiyorsunuz. akıl akıllanmayacak mısınız? Saffat 136 Mümin, Talut ve Calut kısasını okurken, Vay be! Nasıl da Calud'un ordusu yenilmiş deyip, kıssayı bir kenara atmaz. Bilakis Allah'ın subhanehu ve Teala, bu olaylar zinciriyle ona ne anlatmak istediğini düşünür. İnsanlardan bir kısmının sözlü taleplerinin koca bir davayı bir yöne sevk etmesi için yeterli olmadığını anlar. İmtihanların aslında bir temizlik aracı olduğunu öğrenir. Artık her imtihanda karşılaştığı belanın onun için rahmet olmasını temenni eder. İslam davasına hizmet ederken geride kalanların moralini bozmasına engel olur. Yardımın sadece Allah'ın dilemesiyle olacağını bilir. Her kıssayı tefekkür, mü'minin zihninde, bu ve benzeri çağrışımlara neden olur. Kıssalar üzerine düşünmekten bir an bile geri kaldığında, Allah'ın cahili toplum için söylediği ithamlara maruz kalacağını bilir ve bundan sakınır. Nice memleketler vardır ki, ahalisi zalimken biz onları helak ettik. İşte çatıları düşüp, üzerlerine duvarları yıkılmış, nice kuyular sahipsiz, Nice yüksek köşkler ıssız kalmıştır. Acaba onlar yeryüzünde gezmezler mi ki kendileriyle akıl edecek kalpleri, kendileriyle işitecekleri kulakları olsun? Çünkü gözleri kör olmakla kişi kör olmaz. Asıl göğüslerdeki kalpler kör olur. Haç 45-46 Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Bu yazı Tevhid dergisinin 15. sayısında yayınlanmıştır.